Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm İnşallah anlaşma sağlanır. Çoluk çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız? Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter. Yeni bir anlaşma istiyorsanız...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 Müslümanlarla müşriklerin aralarını şehri boydan boya kuşatan bir hendek ayırıyordu. Yahudilerin ihaneti sebebiyle askeri kuvvetin bir kısmını Medine'nin içine göndermek zorunda kalan İslam ordusu 3 bin kişi kadardı. Karşısında ise 12 bin kişilik bir kuvvet vardı. Düşman ilk defa karşılaştığı bu savunma yönteminden dolayı şaşkındı. Hava soğumuş, dondurucu bir rüzgar esmeye başlamıştı. Bu da nedir? Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık. Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil. Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da. Okları deneyelim. Hedefleri seçemiyoruz ki boşuna atış yapmış oluruz. Şu rüzgâr nereden çıktı? Geçebileceğimiz bir yer yok mu? Onu araştıralım. Hey! Beni dinleyin! Askerler! Beni dinleyin! Gördüğünüz şey sizi korkutmasın. Onlardan kat kat güçlüyüz. Kuşatmayı uzun sürdürmemiz gerekebilir. Ama eninde sonunda pes edecek. Pes, pes edecekler. Evet. Evet, evet, Hendeğin zayıf noktalarını tespit ettik. Oralardan hücum edeceğiz. Emirlerimi bekleyin. Evet, onları yeneceğiz. Onları yeneceğiz. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Medine içindeki sağlam evlere ve hisarlara yerleştirilmiş çocuk ve kadınlar ayrı bir korku içindeydi. Yanlarında kendilerini savunmak için yeterli silah olmadığı gibi yaşlı erkeklerin dışında bir koruyucuları da yoktu. Medine içinde devriye gezen 250 kişilik grup Yahudilerin cesaretlerini kırsa da yeterli değildi. Dolayısıyla kadınlar tedirginlik içinde gergin bir bekleyişteydiler. Peygamberimizin halası Safiye de bunlardan biriydi. Safiye, pencere kenarından ayrılmıyorsun. Bir şey mi var? Ağaçların arkasında birileri var. Emin misin? Evet, gel bak. Evet, üç kişi var. Karşıdaki tepeye bak. Bir karaltı da orada var. Bunların işaretini bekliyorlar. Ne yapacağız? İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerini engel olacağız. Ama nasıl... Hisar'ın etrafını dolaşıp duruyorlar Girebilecekleri tek bir kapı var Bir oradan girmeye çalışırken Diğerleri gözcülük yapacaktır Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim Safiye yapabilecek misin bunu Allah'ın yardımıyla yaparım evvelallah. Sen diğer kadınlara sezdirme Korkuya kapılmasınlar Pencerelerden uzaklaşın İç odaya al hepsini Ardınızdan da kapıyı sürgüne Seni yalnız bırakamam Korkma Hançerimi nasıl kullanacağımı biliyorum Hem benim indiğimi fark etmemesi lazım Yalnız olmalıyım Hadi şimdi dediklerimi yap Peki Allah yardımcın olsun Sakın kadınlara bir şey hissettirme Korkuya kapıldığımızı anlarlarsa Ellerinden kurtulamayız Yalnız olduğumuzu fark etmemeliler İçeride erkeklerin olduğunu düşünmelerini istiyorum Haklısın Rabbim Yardımını esirgeme Şimdi aşağı inebilirim Allah'ım Sen bizi hainlerin eline düşürme Tahmin ettiğim gibi Biri arka tarafa gitti Oradaki girişi kullanmaya çalışacak Diğer ikisi ona gözcülük ediyor Bismillahirrahmanirrahim Merdivenden Sessizce ineyim şöyle Tahminim doğruysa Birazdan kapıyı zorlayacak İşte geldi Allah'ım senden yardım diliyor Ve sana sığınıyorum Ya Allah <gülüyor> Hamdolsun hakladım Onu şöyle kenara alıp Kapıyı tekrar kapatayım Gücünüz ancak kadınlara ve çocuklara Yetiyor değil mi Allah düşmanları Çevirelim bakalım şunu <gülüyor> Nefes almıyor Ölün bizim işimize yarayacak Seni öldürdüğümüz duyulunca bakalım arkadaşların ne yapacak O da ne? Hisardan attılar Aman tanrım onu öldürmüşler Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz kimse yoktu Demek ki hisarların içinde askerler var Sayıları o kadar çok değil ki Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler? İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik. Doğru. Hadi, başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım. Hadi, hadi, yürü, hızlı ol. İki ordu karşılıklı bekliyordu. Müslümanların zayıf noktalarını keşfetmeye çalışan müşrik ordusu tetikteydi. Süvariler... Hendek boyunca bir o yana bir bu yana gidiyor, taarruz edebilecekleri bir yer arıyorlardı. Peygamberimizin de içinde bulunduğu İslam ordusu Hendek'in civarından bir an olsun ayrılmıyordu. İşte Kureyş. Bütün ihtişamıyla karşımızda. 12.000 kadar asker var. Hendek'te karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Halit bin Velid ve Ebu Süfyan saldırmanın bir yolunu bulacaklardır. Gözümüzü dört açmalıyız. Peygamberimiz de az önce aynı uyarıyı yaptı. Gafletinizden faydalanarak ansızın baskın yapmayı planlıyorlar diyerek... ...Abbad'ı birkaç kişilik bir grupla görevlendirdi. Allah yardımcımız olsun. Amin. Müşrikler hendeyin belli bölgelerini seçerek oradan taarruza geçebileceklerini düşünmüşlerdi. Halit, okçuları yerleştir. Okçular, mevzilerinizi alın. İkrime, Halit en iyi adamlarıyla şu köşeden giriş yaparken, senin de karşı tarafı etkisiz hale getirmeni istiyorum. Emredersin Ebu Süfyan. Hazır olun, emrimi bekleyin. Düşman saldırmak için hazırlanıyor. Ömer, Ali, çarpışmaya hazır olun. Halid'in buraya geçmek için bir yöntem bulacağını tahmin etmiştim Üstün durumdayız Hendeyi geçebilenlerin işini o anda bitirirsek arkadan gelmeye cesaret edemezler Ön tarafa okçuları yerleştirelim Arka tarafta kılıçlarını iyi kullananlar hazır beklesin Herkes yerine geçsin hazır olalım hadi hadi Gelecekleri varsa görecekleri de var Okçular hazır olun işaretimi bekleyin ikrime süvariler buraya gelsin okçular sizin önünüzü açacak endeyi geçmek için kısa bir zamanınız olacak acele edin okçular hırlatın Ey Allah'ın süvarileri. Haydi Allah için savaşın. Savaşın ki memleketinizi düşmanlar çiğnemesin. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Allah! Bismillah! Bismillah! Bismillah! Allah'u Allah! Ekber! Okçular! Hazır ol! fırlat. Ey Halit, atlar hendeği geçemiyor. Geçenlerde vuruluyor. Hayvanlar ürktü Geri çekilmeliyiz. Geri çekilin. Geri çekilin. Çut elimden. Atı bırak. Ondan hayır gelmez artık. Kalkanını kullan. Yoksa canından olacaksın. Yardıma gelin! Yardımlar var! Müşrikler başarılı olamamıştı. Müslümanlar taarruzu geri püskürtmüş, hendeyin zayıf görülen noktalarının iyi korunduğunu ispat etmişlerdi. Ama düşman da vazgeçmeyecekti. Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.